94.9 Açık Radyo'dan, Ekonomi Ekoloji Programı'ndan herkese günaydınlar. Evet, e, Kanal İstanbul projesiyle ilgili tartışmalar gündem olmayı sürdürüyor Türkiye'de. Pazartesi günü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, daha önce 2018 yılında e, bakanlıklarla yapılmış olan Ulaştırma Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile birlikte ...yapılmış olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de içinde olduğu Kanal İstanbul protokolünden çekildiklerini duyurdu. Aynı gün içerisinde Kanal İstanbul projesinin de nihai ÇED raporu açıklandı. Dolayısıyla her gün Kanal İstanbul projesiyle ilgili yeni bir gelişme oluyor ve biz de bunları takip etmeye çalışıyoruz. ÇED raporu 10 günlük görüş ve itiraza açıldı ve... Çet raporuna e, itiraz etmek isteyen yurttaşlar içinde e, hem TİMOP hem başka bir takım çevre örgütleri Yurttaşlar için dilekçe örnekleri hazırladı. Bunlar sosyal medyadan da ulaşılabilir vaziyette. Şimdi tabii biz bu projenin çok boyutlu bir proje. Bugüne kadar ekonomik, ekolojik, toplumsal ve sosyal maliyetlerini, sonuçlarını ortaya çıkaracağı bir takım zararları sürekli konuştuk, konuşuyoruz. Ama tabii bir de bu projenin ortaya çıkaracağı, çok önemli bir boyut daha var ki o da uluslararası ilişkiler meselesi. Burada iki denizin birleşmesinden bahsediyoruz bu projeyle ve dolayısıyla Karadeniz'e kıyısı olan başka bir takım ülkeleri de ilgilendiren bir durum söz konusu. Aynı zamanda Montreux-Boğazlar Sözleşmesi'ne de yine aykırılık. Oluşacağı ile ilgili görüşler mevcut Şimdi biz istedik ki bu hafta programımızda biraz daha bu meselenin e, uluslararası ilişkiler boyutunu konuşalım Telefon hattımızda da bu konuyla ilgili bir uzman var Uluslararası ilişkiler uzmanı Yörük Işık telefon hattımızda Günaydın Yörük Bey Günaydın Pelin e, Şimdi tabi yayınımıza hoş geldiniz özellikle ee, onu e, söyleyerek başlayalım e, Şimdi ben tabii lafı çok fazla e, dolandırmak istemiyorum Zaten Açık Radyo dinleyicileri de Kanal İstanbul projesinin e, detaylarına son derece hakim e, Biz istiyoruz ki sizden bunun uluslararası ilişkiler açısından doğurduğu veya doğuracağı e, olumsuzluklar nelerdir e, Sizin en önemli bulduğunuz, dikkat çekmek istediğiniz noktalar nelerdir Bunlarla başlayalım her şeyden önce şunu söyleyeyim Monroe Anlaşması oldukça eski bir anlaşma, ama evet. eski olmasının sebebi ve hala yürürlükte olmasının sebebi anlaşmanın ruhunda yapıyor. Anlaşma bir şekilde Karadeniz'i 80 yıldır bir soğuk savaştan korumuş ve barışı Karadeniz'de sağlamış olan bir anlaşma. Hmm. Bu anlaşmalar tabii ki zaman içinde çok çok yani birçok deneyimin sonucunda ortaya çıkmış olan. Bu anlaşmayla oynamak, biraz değiştirmek, biraz değiştirebileceğini düşünmek çok tehlikeli hareketler. Bunun birkaç şekilde hem kendi açımızdan bak hı hı. bakabiliriz. Birincisi Lozan ve Monroe gerçekten Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş anlaşmalarıdır. Birçok insan sevgi sefer serbestliği denen olayı bilmiyorlar. Yani bir su yolundan gemiler, buna İngilizce Freedom of Navigation deniyor, gemiler esasında serbestçe geçebilir. Monroe dünya üzerinde nadir olarak bu su yolunun çevresinin kontrolünü askerileşmesi de dahil olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti'ne veren bir anlaşma. Şimdi ama bundan daha önemlisi bizim kendi komşularımızda olan ve çok çok önemli en büyük komşumuz, en güçlü komşumuz dünyanın süper güçlerinden biri olan Rusya var. Evet. Rusya Çarlık Rusyası'ndan da gelen daha sonra Sovyetler Birliği'nde de devam eden Aa, ve şu anki Rusya Federasyonu içinde devam eden her zaman için kendi askeri gemilerinin, ticari gemilerinin ve şu anda dünya üzerindeki ticaret değiştiği için Hı -hı. Aa, Rusya ile ticaret yapan farklı bayraklar taşımıyor olmalarına rağmen Rusya'ya mal götüren, Rusya'dan mal getiren gemilerin aa, serbestçe Türk boğazlarından geçip Akdeniz'e çıkması Rusya için hayati bir konu. Evet. Rusya'nın Son 250 yıllık dış politikasının parçası. Bütün bu uh, Monroe'dan de çok daha önce, 1830 yılında 1830'lu uh, yıllarda Rusya'nın Osmanlılarla olan ilişkilerinde, Rusya'nın bir gelip İstanbul'un kuzeyini işgal etmesine kadar, Bekut'u işgal etmesine kadar varan olaylardaki bütün temel nokta Rusya'nın boğazlardan serbest geçme isteği ve aynı zamanda da uh, Karadeniz'e gelecek olan yabancı güçleri bir şekilde regüle edilmesi, yani geçen 19. yüzyılda bu tamamen yasaklanması üzerineydi. Evet. Ama Monroe'da en sonunda bir şekilde bunun belli kurallara bağlanıp kısıtlandırılması. Hı hı. O yüzden yani biz burada bir anda eğer hani Monroe'yla Monroe'yu değiştiririz veya Monroe hı. bizim lehimize değil, tamamen yanlış olan bir... Bilmiyorum iç politikaya yönelik bir algı operasyonu olabilir evet. ama yani moro hem bizim çok keyimizde olan bir anlaşma aynı zamanda da komşu en kuvvetli komşumuzun diğer Karadeniz yani Sovyetler Birliği'nin yıkılmasından sonra ortaya çıkmış olan diğer hangi ülkeler var işte Gürcistan vesaire Moldova gibi ülkeler Ukrayna'nın dışında hani bu yani onlar Rusya'nın yanında tabii ki çok küçük bir ıı, politik olarak kalıyorlar. Askeri güç olarak da çok küçükler belki. Evet. Ama yani zaten senin sırf Rusya üzerine odaklanmamızın sebebi olur. Yani Rusya'nın ne düşündüğü bizim için çok önemli. Hı hı. Burada da Rusya'nın hissesini çıkarmaması bence Rusya hala olabileceğine inanmış. Yoksa eğer bu kanunun olabileceğine inanmış olsa ve bunun Monroe'da bir delik açacağını düşündüğü anda Rusya bu kanala çok negatif tepki verecektir diye düşünüyorum. Evet şimdi aslında tabii Türkiye'de gündem çok yoğun bir şekilde Kanal İstanbul ekseninde yani diğer gündemlerin yanında sürekli bu konuyu da konuşup duruyoruz farklı boyutlarıyla şimdi Türkiye'de daha sıcak gündem haline geldiği için işte ÇED raporuyla ilgili adımlar atıldığı için burada yine arsa spekülasyonu gerçi bu tabii Rusya'yı doğrudan ilgileniyor bir mesele değil ama önümüzdeki günlerde acaba Rusya'dan bu konuyla ilgili bir açıklama bekleyebilir miyiz? Sizin öngörünüz ne? Ben şu anda, e, ben şu anda düşünce, yani bunu, bütün bu olaylar, proje ne olursa olsun hani çevre etkisi, negatif veya pozitif en sonunda günlük dolaşıp bunun finansmanına gelecek. Evet. Bunun bence bu böyle bir kanal bakın şey Panama kanalı hmm. on, diyelim Avrupa'da. Amerika'nın kuzey veya Güney Amerika'nın batısındaki limanlara giderken yolu ikiye bölüyor hı hı. Süveyş kanalı Avrupa'dan uh, subcontinent'a giderken Rotterdam'dan Mumbai'ye gidiyorsanız Süveyş kanalı uh, yolu ikiye bölüyor hı hı. <gülüyor> ya, ger ya, ve aynı zamanda o kanalların bir doğal alternatifi yok evet. dünya üzerinde yani böyle bir uh, normal bir risk yönetimiyle sorunsuz geçebileceğiniz boğazların yanına yapılmış bir kanal yok Zaten hani burası gerçekten bir istisnai bir coğrafya ama a, buradan hani burada işte o 40 yıl önce burada kaza oldu. İşte, hmm. Burada bir tane buğday gemisi a, yalıya çarptı diye kanal milyarlarca, 10 milyarlarca hatta belki şu an için rakımının, maliyetinin son rakımının ne olacağını bilmediğimiz yüksek miktarlarda paralar harcayarak bir kanal yapıyoruz. Onun için sigorta şirketiniz vardır. Yalıya evet. çarptı tamam. Düzürür ama tahmin edilir. A, burada yani Burada doğal bir e, su yolu var. Bu esasında zaten 1994'ten beri başlayan Boğazlar küzüğüyle ve sürekli olarak da geliştirilen 2003 yılından beri VTS denen trafik Management sistemle zaten işte mesela bakın Boğaz'da artık tek yön trafik var. Biz hani evet. 30-40 yıl önce çift yön vardı. Birçok trafik kurallarıyla iyileştirilmiş yeni teknolojilerle çok daha da iyileştirebilecek veya eski tip gemicilik örnekleriyle mesela şu anda kıyı emniyeti teşkilatının elinde yeterli romorkör yok. Daha çok gemilere daha çok romorkör verilerekten dünya üzerinde bir zaten hani bütün ülkelerde ivme kazanmış bir çevre hareketi var. Hı hı. Bu çevre hareketinin de destekleyeceği yani genel ortamın da desteklediği bu ortamda IMO'ya, Dünya Denizcilik Örgütü'ne gidilerekten yeni daha da zorlu kurallar geçirerekten biz buradan geçişi daha daha da güvenli hale getirebiliriz. Ee, ama onun dışında bir kanal yapma ihtiyacı yok. Evet. Burada kanal nasıl yapılır? <gülüyor> ben size cevabını söyleyeyim. Burada kanal bir şekilde bunun finansmanı bana, bana öyle geliyor. Yani benim kendi görüşüm bu. Herhangi bir bilgiyi paylaşmıyorum. <gülüyor> Bunu ancak Çin Halk Cumhuriyeti gibi <gülüyor> e ekonomik olarak kararlar veren değil, politik olaraktan siyasi bir... E Karar veren ve bunu destekleyebilecek ölçüde de arkada para rezervi, döviz rezerv olan başka ülke yok. Bu, Çin bu tip çok akla gelmeyecek projelerin içine Afrika'da ve yeni yeni Doğu Avrupa'da da girmeye başladı. Hı hı. Ama bunun ayrıca inanılmaz siyasi bedelleri, uluslararası anlaşmalarda yapılacak anlaşmada bile belki bizim tam olarak vakıf olamayacağımız çok büyük başka bedelleri olur. Evet. O, o tip şeyler olursa Rusya da bunu hissederse. O zaman muhakkak Rusya'dan bir cevap gelir. Evet. Şimdi tabii bir de buradaki geçen gün tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'da da konuşmasında buna dikkat çekti. İşte yıllara çarpan gemileri hatırlamıyor musunuz? İşte günlerce yandı. 79 senesindeki kazaya işaret ederek. Şimdi aslında rakamlarda ortada. Boğaz trafiğinin aslında bütün ÇED raporundaki modelleme de şu anda mevcut senaryolar yani mevcut gerçekleşmeler 43 bin 45 bin seviyelerinde ve senaryolar yapılmış ve 2071 yılında buradan Boğaz'dan 86 bin civarında geminin geçeceğinin düşünüldüğü. ÇED raporuna yansımış. Şimdi bir de burada tehlikeli madde taşıyan gemilerin sayısının giderek arttığı yönünde bir bilgi var. İşte kazalar, karaya oturmalar gibi. Yani bununla yani Boğaz'daki bu olumsuzlukların Kanal İstanbul'la birlikte çok daha azaltılacağı hatta bertaraf edileceğiyle ilgili o deniz trafiğiyle ilgili kısımlarda ÇED raporunda bir takım bilgi Var. Siz e, mevcut bu durumu gözlemleyen, e, takip eden biri olarak mevcut durum nasıl ve bu 86 bin rakamı gerçekçi mi? Benim bunları nereden, bu rakamlar nereden geliyor bilinmez. Özellikle böyle hani 2070'lere falan filan böyle, <gülüyor> o, yani böyle bir projeksiyon yapmanın imkanı yok. Mesela işte dediğin gibi geminin geçişi bile yıldan yıldır gemilerin geçişinde, gemilerin büyümesi, teknolojinin ilerlemesi sayesinde gemi dizaynının gelişmesi ve gemilerin büyümesi <gülüyor> uzunnda gemi geçiş sayısı bir oradan bir düşüş var zaten bir düşüş trendi içinde gemi geçiş sayısı hı hı. ikincisi boru açılan boru hatları yüzünden hidrokarbon taşıyan yani bütün hem doğalgaz olsun petrol olsun taşıyan gemilerin onların da boyutların büyüülmesi ve bu boru hatlarının açılması yüzünden oradan bir düşüş var ama gemi geçişi de zaten hani işte gemi geçişi ortalama şu anda 50 binler civarında, 5 böyle çok yüksek 40 binler civarında böyle sabitlenmiş durumda. Evet. Bu arkeksi oluyor çünkü dünyada dinin stresi esasen dünya ekonomisinin gidişatına. Çok açık hmm. bir e, endüstri. Yani ekonomi bütün dünyada iyi gidiyorsa gemi dal çok gidiyor, çok insanlar daha çok ticaret yapıyorlar. Ama dünya üzerinde hani bir kriz olduğu zaman falan direkt olarak da bu gemi trafiğini de düşüren bütün, yani sadece burada değil bütün dünyada olan bir trend. Ama yani böyle bir projeksiyon yapmanın zaten imkanı yok. Yani 2070 yılındaki ekonomik durumun ne olacağını, evet. nasıl bir gemi ticareti geçireceğini yapmanın imkanı yok. Bu tamamen e, hani inşaata yönelik ben yaparsam gelip kullanırlar hmm. ıı, şeklinde bir yani bakın şimdi mesela şeyde bile havalimanında bile hani daha gerçekçi esasında projeksiyonlar hani İstanbul'un ıı, istisnai konumu yüzünden hem bir destinasyon şehri hem de coğrafi konumu yüzünden çok kıtanın ortasında vesaire olan bir yer. Yani o yüzden gerçekten havacılık için çok uygun bir mekanda. Çünkü dar gövdeli uçaklarla çok farklı yerlere ulaşabiliyorsunuz. Bu da hmm. sizin hava yolunuzu mümkün kılıyor ama Dünya üzerinde şimdi bakın öyle bir trend var. Karbon ayak izi vesaire yüzünden esasında insanlar daha az uçmaya ıı, teşvik ediliyorlar. Şimdi bizim jenerasyonumuzdaki insanlar için uçmak belki bir alışkanlık. Ama yani evet. biz esasında... <gülüyor> Bir kuşak sonra, iki kuşak sonra önümüzde olan çevre felaketinin de daha da yüzümüze çarpar hale geldiği zaman Hı -hı. belki o projektsiyon da gerçekçi değil. Belki insanlar çok daha az uçacaklar. Evet, Bunu şimdiden evet. bile görüyoruz. Gelişen teknoloji sayesinde eskiden bir toplantı için herkesin bir noktaya gitmesi, buluşulması vesaire gerekiyordu. Hı -hı. Şimdi hepimiz bir bilgisayar üzerinden bir, bir ofis New York'ta olabilir, bir ofis Hong Kong'ta olabilir, bir ofis İstanbul'da olabilir. Aynı saatte buluşuyorsunuz. Esasında belki yolculuk kentleri de değişir. Yani belki o projeksiyon da hani burada 200 milyon kişilik havalimanı yapacağım ben buraya 200 milyon kişi bulacağım da bugünün değerleri üzerinden yaratılmış bir rakam. Yani o evet. kadar ileriye doğru projeksiyon yapmayı ben hayal ürünü olarak görüyorum. Doğru. Evet. Ee, bir de tabii e ücretlendirme meselesi var. E şimdi zaten bu <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> <gülüyor> önemli bir konu. E şimdi bu arada e hemen e dinleyicilerimize de söyleyelim. E son 12 yılda ee, neredeyse kademeli olarak gözle görülür bir şekilde e, İstanbul Boğazı'ndan geçen gemi sayılarında e, düşüş e, gözleniyor. En son 2010 e, yılında 50 binli e, sayılarda e, gemi geçişi olmuş. Şu anda 2018 rakamı e, 41.103 e, şeklinde e, 9 aylık rakamlara bakıyoruz bu yılın. 2019 yılının İstanbul Boğazı'ndan 30.352 gemi geçmiş. Aynı şekilde Çanakkale Boğazı'ndan da 32.414 gemi geçmiş. Yani ikisini toplasanız şu anda 60.000'ler 60 seviyesinde bir geçiş söz konusu. Ve tabi burada önemli bir gemi geçiş fiyatlandırması meselesi de önümüzde duruyor. Eğer ciddi rakamlar, böyle astronomik rakamlar falan talep ederseniz bu 8 milyar dolar bir beklenti var bu gemi geçiş trafiğinden. Ancak o şekilde 8 milyar dolara ulaşabiliyorsunuz. Bu sizce yine gerçekçi mi, uygulanabilir bir durum mu? Bu konudaki görüşlerinizi de alalım. Şimdi biz yani orada bir kanal yapılırsa bu özel bir müzik olacak büyük ihtimalle. Özellikle eğer yap işlet devlet şeklinde yapı yapılırsa ki. On, büyük yani ihtimalle öyle yapı yapılacak. Yani evet. Evet, başka bir yapılma ihtimali yok zaten bunun değerini yapılacak şeyin bedelini düşündüğünün maliyetini düşündüğünün zaman. Hı -hı. Ama e, Boğaz'la Tıp Boğazları, Boğaz, İstanbul Boğazları uluslararası bir su yolu. Evet. Buradan geçmeyeceksin bu kanaldan geçeceksin Hı -hı. şeklinde bir yaklaşım. Uluslararası hukuk olarak kabul edilemez. Evet. Bunun dışında hani zaten hani diğer ee, burada tekrar Rusya elementine geri gidiyoruz hmm. e, ve diğer karadeniz ülkelerine. Ama diğer karadeniz ülkelerine hani artık pratik olduğunu konuşmamız da Rusya üzerinden evet. diyorum. Hmm. E, Rusya'nın ben buradan gemilerimi geçirirken Akdeniz'e çıkarken size para ödeyeceğim şeklinde bir yaklaşımı kabul etmesine imkan yok. Buradan geçen gemilerin çoğu da çok büyük yoğunluğu da Rusya'ya Rusya ya giden yani Rusya'nın askeri gemiler dışında ama hmm. çoğu da Rusya'yla ticaret yapan gemiler. Diğer çok büyük liman bu, yani diğer iki tane Novorossis dışındaki Rusya'nın en büyük ticari limanı Karadeniz'deki. Hmm. Onun dışındaki diğer limanlar Odessa çok büyük bir liman Ukrayna'nın köstence. Ve uh, Burgaz bir şekilde Ama Köstence ve Odessa e, diğer ülke Köstence'den çok gelen uluslararası trafik var hmm. um, ya Bunlar e, e, Yani çok büyük Uluslararası şirketlerin Burada kanala para ödeyerek geçebileceğini Belki düşünebiliriz Yani çünkü Bunun büyük bir maliyeti olacak Bunun müşterisine yansıtır sonunda evet. Ama dediğim gibi buradan çok mantıklı bir şekilde Tehlikesiz olaraktan Boğazlardan geçiş varken hmm. uh, Kimin neden yani uh, Kanalı kullanacağını ...düşünmek çok büyük hayal... ...bana, bana çok hayalperest gibi. ...artı şeyi de ben çok... ...garip ve komik buluyorum artık... ...yani komik yani belki böyle eleştiri yaparken... ...komik sözünü kullanmak hatalı ama... ...mesela yani İstanbul için buradan geçişi... ...güvenliğini arttıracağım diyor... ...sonra bütün gördüğümüz... ...hani grafiklerde bu hayali grafiklerde... Hani kanalın çevresinin dibinde de yani İstanbul'daki evlerden daha yakın kanalın dibine kadar böyle evler yapılmış. Evet. Kanal viraj yaparken görüyoruz böyle hani sanki güzel bir su yolu. Hmm. Venedik'te vesaireymiş. Yani bu kanal cetvelle çizilmiş gibi düz bir şey ol, olacak. <gülüyor> böyle yanında da öyle binalar falan dibinde binalar yani öyle gezi yolları falan olmayacak bu kanalın içinden siz. Um, <gülüyor> dev gemiler geçirmeyi düşünüyorsanız ve bu bir beton bunun içinde, ee, çok dar bir beton su yolunun içinde gidiyorsa o böyle başlayacak, dümdüz bir yerden girecek, diğer taraftan çıkacak. Bunu yani zaten eğer hani birazcık insanlar çaba gösterip e, Google Maps'ten veya Hı -hı. Google Earth'ten açarlarsa, Panama kanalına veya Süveç kanalına bakabilirler. Cetvenle çizilmiş gibi düz bir yer. Siz orada 250 metrelik bir yer yaptınız. Gemi öyle bir anda durup kalkan bir şey değildir. Yani gemi orada en ufak bir hata yapsa e, yani yan, onun içinde manevra, hizmetçilik gemi geçirirken onun onun içinde manevra yapamaz. Evet. Bunun zaten bambaşka zorlukları da var. Hani o kanal zaten Karadeniz ve Marmara Denizi'nin yükseklik farkları yüzünden eğer o kanalın hmm. içinde lak denen hani bir kilit panamada vesaire olduğu gibi arada hmm. bir şey olmazsa o kanal da bir nehir gibi akar. Hmm. Ee, veya yani eğer bu şeyi de bilmiyoruz tabii ki. Yani belki bu kanal bu denizler arasındaki pompa basınç hani akıntının güneye doğru akması alttan akıntının kuzeye doğru akması. Evet. Onun vesaire de Belki tamamen yok eder Bunları da tabii hmm. ki hiçbir zaman bilmiyor Çünkü elimizde yeterli data veya Bunun üzerine yapılmış Yıllarca üzerinde yapılması gereken Bir araştırma sonucu yok evet. Ama dediğim gibi bunu Böyle bir projeyi Bir de bakın benim bunun üzerinde Siz bunu yapıyorsunuz bu kanalı hmm. Şehrinizi bir ada haline getiriyorsunuz Otobanlarınız da oralarda bitiyor olacak o zaman. olan otoban, Şu an olan otobanlardan bahsediyorum. Evet. Bunların üzerine asma köprüler yapmalısınız. Ve bu asma köprüler de İstanbul'un asma köprüleri gibi yüksek bir, yani İstanbul'un bütün asma köprüleri biliyorsunuz tepeler arasındadır. Hı hı. Bunlar düz bir alanda ki İstanbul'un o bölgesi en düzük alanlarıdır İstanbul'un biliyorsunuz. Evet. Düz bir alanda, düz bir kanal üzerinde giden, kanalı aşmak için hani yedüklerle başlayan asma köprüler yapmanız gerekecek. yani En pahalı tip asma hmm, köprüler. Hmm. Çünkü o, o asma köprünün üzerine doğru yükselmeniz lazım. E buradan zaten bütün bu köprüler bile en minimum şeklinde yapılmıştır. Öyle hani normal bir a, Galata Köprüsü'nü geçiyormuş gibi bir köprü değil. Gerçekten asma köprüler de inşa edilmesi gerekiyor. Evet. Bunlar da altı en aşağı bir minimum 70 metrelik köprüler inşa etmeniz lazım yani, hmm. e, e, e, buradan daha büyüklerinden boğazdan geçemeyecek gemi de geçirmeyi düşünüyorsanız daha da yüksek köprüler bunlar da yani böyle fantazi bir hani bu bitmeyecek e, bir inşaat projesi esasında hani evet. böyle hani bir yılda iki yılda ben burada üç yılda bunu kazacağım öyle bir şey yok hmm. bu böyle on yıllar hani bakın yıllar değil on yıllar sürecek olan bir olaydan bahsediyoruz eğer bu olay olursa evet. ama bence şu anki dünya üzerinde şu anki dünya finansman sisteminin çalışma şekli üzerinde hı hı. ben Çin'in dışındaki bir <gülüyor> ülkenin böyle bir şeyi çünkü Çin dünya üzerinde şu anda finans yani finansal mantığa bakmadan proje finanse eden tek ülke <gülüyor> <gülüyor> ya, ama evet. onlar da gelirse yani ne isterler, ne yaparlar, o bambaşka çok çok uzun tartışılabilecek hmm. ve yani belki de normal olarak eğer öyle bir öyle bir bağlantı kurulursa çok yani çok negatif görürüm ben. Yani evet, ona, Çok o konuyu açmayalım. Evet <gülüyor> finans boyutu tabii başlı başına bir konu ama biz tabii bu haftaki programımızda biraz daha bilinmeyen, daha az bilinen bir boyutunu konuşalım istedik. Ben açıkçası çok güzel sohbet devam ediyor ama sizin de erken ayrılmak istediğinizi biliyorum. Bu evet, sohbeti, evet bu sohbeti daha sonra başka bir programda tekrar farklı boyutlarıyla konuşmak üzere diyelim. Çok teşekkür ediyoruz size yanımsa. Okay, benim, uh, okay, hoşça Çok mersi Evet e, bu hafta Kanal İstanbul Projesi'ni uluslararası ilişkiler açısından ve e, özellikle de Rusya e, açısından ele almaya çalıştık Gemi trafiği e, ne olacak e, ÇED raporunda e, belirtildiği üzere e, bir artış e, görünmüyor gemi geçiş sayılarında Bunlar bir boyut fiyatlandırma nasıl olacak çok yüksek paralar istenmesi gerekiyor çünkü 8 milyar dolar gelir hedefleniyor kanal geçişlerinden şu anda günlük geçiş sayıları 150-113 gemi günlük geçiş sayısı bu yine TED raporunda. Ki verilere baktığımız zaman günde 150-160 civarında gemi geçmesi gerekiyor. Bu artış nasıl sağlanacak yani mevcudu koruyup üstüne bir de ekstra artış nasıl gerçekleşecek, fiyatlandırma nasıl yapılacak ve insanlara, şirketlere, ülkelere nasıl e, cazip hale getirilecek ki Kanal İstanbul'dan geçsinler ve e, bu paraları ödesinler diye tabii gönüllü istiyor ki bu proje tamamen rafa kalksın artık hiç konuşmuyor olalım ama e, madem gündemde bizde farklı boyutlarını e, yansıtmamız e, gerekiyor e, gazetecilik adına yayıncılık e, adına evet bu hafta da e, Kanal İstanbul'u e, konuşmuş olduk programımızda yine Yavaş yavaş da programımızın sonuna geliyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Ekonomi Ekoloji